Evet telefonumuz var hocam. Alo. Hocam hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederiz <gülüyor> Memi Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, bir sorun olacak mı? Buyurun. Buyurun. Ee, ben son oturuşta tahiyyat, salavat-ı bariklara, du, dualarından sonra, partneren dünya dualı dualarından sonra hı hı Rabbic'el mükimat salata ve minzuriyetle ve tehabben dua gibi ya da Kur'an'da geçen herhangi bir dua diye Yapmamızda bir sakınca var mıdır? Onu öğrenmek için aramıştım. Teşekkür ederiz. Başka sorunuz var mı? Yok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Buyurun. Rabbena Atina duası, Rabbena Alfili dualarını okumak bizde menduptur. İlmel kitaplarında bunların yerine başka dualarda okunabilir yazar. Yeter ki o anlamda namazın ruhuyla e, paralel düşen, ruhuna aykırı düşmeyen dualar olsun, dualarda bulunulabilir. Evet. Hayyattan, salli barikten sonra başka dualar söylenebilir. Ama biz genellikle ilmihal kitaplarında aldığımız bilgilerden pek şaşmayız. Çünkü o bize bir klişe gibidir. Onun dışında başka dua okunup okunma okunabileceğini de genellikle bilmeyiz. Çünkü ilmihaller özettir. Olmazsa olmazları sünnetiyle, farzıyla, vacibiyle tırnak içinde olmazsa olmazları özet olarak koyarız. Teferruat detaylara, ihtilaflı konular ilmi haller pek girmezler çünkü böyle hap gibi dini bilgileri pratik hayatımızda yansıtabileceğimiz bilgileri ilmi hallerde buluruz. Dolayısıyla bu tür detaylar geniş ilmi hallerde vardır ama herkesin dikkatini çekmez. Başka dualar okunabilir ama bunun <gülüyor> Ölçüyü kaçırabilme ihtimali olacağından dolayı da mesnun olan olanlardan genellikle şaşmamak uygun olur. Evet yani Kur'an-ı Kerim'deki dualardan. Yani Hazreti Peygamberimiz bizim bize öğrettiği Rabbena Adana Rabbena Fili duaları Hı. ve ona benzer duaları. Ama bunun dışında başka dualar yapmaya kalktığımız zaman apartman istemeye kadar işler gidebilir. Hı. Yani bilinçli olmak lazım onu söylemeye çalışıyoruz. Evet.